İzlediğiniz Kainat, bugün 14 Ocak Perşembe, yıl 2016, ay 1, gün 14 Kasım 68 1437 Hicri Rebülahir 4, 1431 Rumi Ocak 1 Rumi Ocak 1431 Fırtına soğuk Büyük Saatli Marif Takvimi Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Programı Başladı haftanın dördüncü Açık Gazete Programını Yapıyoruz. Ömer Mada Can Ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple Birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek Veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Bir Japonya'da çiçek Kiraz çiçeklerinin açılışı Cherry Blossom Time İngilizcesi Bir albümden sırasıyla Toyganse, Kagome Antagata Doko sahana ve içim adlı Japon çocuk şarkılarını dinledik. Şimdi neden dinlediğimizi Eduardo Galeano'nun aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Modern Japonya'nın kuruluşu 19. yüzyılın ortalarında Kıyılarına doğru yönelen savaş gemileri tarafından tehdit edilen Japonya kabul edilemez anlaşmalara imza attı. Batılı güçler tarafından bu aşağılamalara bir tepki olarak modern Japonya doğdu. Yeni bir imparator Meiji dönemini başlattı ve kendi kutsal figüründe cisimleşen Japon devleti sanayi faaliyetinde 60, 60 sektör yaratan kamu fabrikalarını kurdu ve bunları korudu. Japon teknisyenleri yetiştiren ve onlara en son teknolojileri öğreten Avrupalı teknisyenleri ülkeye getirdi. Kamuya ait bir tren ve telgraf şebekesi kurdu. Feodal senyörlerin topraklarını da millileştirdi. Samurayları bozguna uğratan ve başka bir iş aramaya iten yeni bir ordu kurdu. Parasız ve mecburi bir eğitim sistemi getirdi ve tersanelerle bankaların sayısını arttırdı. Meiji döneminin en önemli üniversitesini kurmuş olan Fukuzama Yukichi hükümetinin bu programı şu şekilde özetlendi başbakan tarafından. Bir ülke özgürlüğünü her türlü parazite karşı korumaktan asla korkmamalıdır. Bütün dünya kendisine düşman olsa bile. Böylece Japonya kendisine dayatılmış olan bütün kötü niyetli anlaşmalardan kurtulabildi ve o güne kadar aşağılanmaya maruz kalan ülke, başkalarını aşağılayan bir güce dönüştü. Çin, Kore ve diğer komşuların bunu öğrenmek için fazla beklemeleri gerekmedi. Aynalar Eduardo Galeano ...çeviren Süleyman Doğru. Sal Yayıncı. Tarihte bugün... ...1973'te bugün... ...Elvis Presley... ...Aloha from Hawaii... Hawaii'den, ...Hawaii'den... ...Selamlar demiş... ...diye bir albüm, konser daha doğrusu... ...ve... ...uydu üzerinden yayınlanıyor... Ve dünya rekorunu hemen kırmış tek bir kişi. Eğlence dünyasının starlarından biri tarafından en çok yapılan konserin en çok izlenen olayı olmuş. Televizyon tarihinde 1973. 2011'de Tunus'un eski başkanı Zeynel Abidin Ali ülkeden kaçıyor ve nereye gidiyor? Suudi Arabistan'a. Çünkü rejime ve... Yol, yolsuzluk politikalarına yolsuzluğa boğazına kadar batmış diktatör rejimine karşı sokak gösterileri var. Özgürlük, temel hakları ve demokrasi istiyorlar. Tunus devrimi başlıyor ve Arap Baharı'na da yayılacak. Ondan sonra da karşı devrim hareketlerinin de büyük ölçüde geldiğini de Mısır'da başta göreceğiz. Dünya çalkalanmaya devam edecekti. 2011'de bugün Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçışı vaziyeti var. Evet günün haberlerine bakalım şimdi çok iç açıcı bir durum yok ortalıkta. En kötü tarafı da e, temel e, iklim ekonomik krizi, ekolojik krizi konuşabilmekten aciz kaldığımız durumlar var. Çünkü gündelik şiddet dehşet olayları. Bize, e, günce, gündemi belirleye, belirlemeye devam ediyor. Asıl şeyi gözden kaçırmamıza yol açıyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına PKK militanlarının düzenlediği belirtilen bomba yüklü bir araç saldırısında bir bebek, beş kişinin öldüğü belirtilmiş bilgisi evet. Türkçe haberi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar görmüş. Saldırıda 39 kişi de yaralanmış. Aynı haber içerisinden aktarmak gerekirse. Emniyet binasının hemen yanında 39 bulunan... 39 36 mı? 39 yazıyor bilgisi hmm, Türkçe'de. Yükselmiş o zaman. Emniyet binasının hemen yanında bulunan tek katlı bir evde saldırı sonrasında çökmüş. Saldırı sonucunda çökmüş, özür dilerim. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan bir açıklama var. Hizmet binasına Yani Şöyle deniliyor tam olarak Bölcü terör örgütü mensuplarınca ilimiz Çınar ilçesinde Çınar ilçe emniyet amirliği Hizmet binası ve emniyet lojmanlarının Bulunduğu binaya yönelik olarak Patlayıcı yüklü araç infilak ettirilmiş ile eş zamanlı olarak ilçe jandarma Komutanlığı ve emniyet amirliğine Uzun namlulu silahla saldırıda bulunulmuştur Düzenlenen saldırıda Saldırılara güvenlik güçlerimiz Tarafından misliyle karşılık verilmiştir Denilmiş Evet El Cezire'nin de Türk El Cezire Türk muhabiri Kadir severdi e, olay yerinden bildiriyor. Emniyet lojmanında saldırıda bir bebekle annesinin öldüğünü, ölen diğer üç kişinin de çöken binanın altında kalan baba ve iki çocuğu olduğunu söylemiş. Büyük bir trajedi var. Önce bomba yüklü aracın binanın girişinde patlatıldı. Sonra da roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Tam iç savaş manzaraları ...ortada... Ee, ...durum bu... ...durum bu, Türkiye'deki durum bu... ...dünyadaki durum da aslında pek farklı değil Türkiye'den... ...son gelen Hiç haberlere farklıydı. göre... Evet. E, ...Endonezya'da da benzer çatışmalar yaşanıyormuş... ...Endonezya'nın başkenti Jakarta'da... ...meydana gelen bir dizi patlamada... ...en az 4 kişi hayatını kaybetmiş... ...patlamaların ardından da çalışmaların çıktığı belirtiliyor... ...patlamalar Cumhurbaşkanlığı Sarayı... ...ve Birleşmiş Milletler'e ait ofislerin yakınındaki... ...Sarina Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana gelmiş... Hala silah sesleri duyuruluyormuş BBC Türkçe'nin bir saat önce geçtiği habere göre. E, Radikal İslamcı terör örgütlerinin hedefin, e, o, saldırılarına hedef olduğunu daha önceden bu bölgenin bahsediliyor. Yine onlardan şüpheleniliyor. E, BBC'ye konuşan e, ulusal polis sözcüsü... E, Olay sırasında patlamaların 150 metre kadar uzağında olduğunu belirtmiş. Daha önce binaya kaçtık. Üçüncü patlamayı duyduk. Onuncu katlı kefisimize vardığımızda dördüncü, beşinci ve altıncı patlamaları duyduk de, demiş. Jakarta'da mı? Jakarta'da ve büyük patlamalardan bahsediliyor. Kaç kişi öldü Şimdi, tam olarak tam net tam değil. tam net değil. Daha gelişmekte olan bir haber ee, bu. Irak'ta iki günde 9 Sünni Camii ayrıca saldırı yapıldığı haberi de var. Ee, Irak'ın Diyala e, vilayetinde iki gündür ya da eyaletinde Sünni camiler Şii milis saldırılarına uğruyor. 9'a yükselmiş sayı Birleşmiş Milletler ihlalleri kınamış. Ayrıca Şii milisler 15 kişiyi de idam etmişler. 2 de gazeteciyi öldürmüş. Yerel kaynaklar böyle diyor. Birleşmiş Milletler, Irak özel temsilcisi Yankubis'te kınamış bu şeyi. Ee, öldürülen Şarkiya televizyon kanalı muhabiri Seyf Talal ve kameramanı Hasan Enbaki. O da Diyala'da Şii milisler tarafından öldürülenler diyor. Bunlar da bu aynı kaynaklardan geliyor. Yerel kaynaklardan. Ayrıca ''Sünni Arap sakinlerine evlerinizi terk etmezseniz hepiniz öleceksiniz.'' diye tehditler de yükselmiş. Dünyanın dört bir tarafından şiddet, tehdit ve çatışma haberleri geliyor. Devam edelim. Ülkenin, yani İran e, komşusu Suriye'de de durum aynı. Suriye'de Rus jetleri Halep'in Zip e, diye e, mahallesinde bir anaokuluna vurmuş. E, bu saldırının ardından üç çocuğun hayatını kaybettiği 25 kişinin de her alanda söyleniyor. Anadolu Ajansı Muhabirinin Halep'teki sivil savunma etkililerinden aldığı bilgiye göre Rus uçaklarının Halep yönetim karşıtlarının Halep'te yönetim karşıtlarının kontrolündeki Zip diye mahallesindeki bir anaokuluna saldırdığı ve böyle bir sonuçla karşılaşıldığı söyleniyor aynı şekilde. Ee, ve aktivistler de aynı şeyi söylüyor. Rus uçakları Halep'te son günlerde sivil yerleşimlerin yerleşim birimlerinin yanlarındaki okulları hedef almaya başladı. Rus uçakları geçen gün Ancara'da bir okula, dün Halep'te bir camiye, bugün de bir ana okumla saldırdı. Ruslar savaş meydanındaki yenilgiden dolayı sivil halkı ve çocukları öldürerek intikam alıyor demiş. Bir diğer taraftan evet. da Putin'in açıklaması vardı dün, onu da verememiştik. Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham ediyordu, düşürülen uçak konusunda. Çeşitli yaptırımlardan gene aynı şekilde bahsediliyordu. Düşürülen uçağın pilotunu vuran Türkmen e, militan da burada İsmailiye e, şeyine, liderine gelip dualarını esirgememesini istemiş. Öyle bir Oda TV'nin videosundan haber de vardı. Hiç konuşmuyor İsmailiye lideri ama durum kötü demiş filan. İklipte de e, yoğun bombardıman nedeniyle eğitime bir hafta ara verilmiş. İnsanlar evlerinden çıkamıyormuş, okula gidemiyormuş. Türkiye'deki durumlara benzer e, hallerde var şu anda. Tabii, e, ayrıca okul işte 12 çocuk ödürüldü diye Christian Post'tan da bir haber verdi. Bunu konuştuk mu? Dün konuşmadık. Bu haber elimizde vardı ama vardı. Suriye'deki bir başka saldırı bu da. İşte evet. biraz önce aktivistin bahsettiği okul saldırısı. O, okul saldırısı bu. İşte Catherine Weber'in, şimdi çıkarttım onu ben de, Christian Post gazetesinin muhabiri korkunç ağlayan yıkıntılar arasında yalnız başına ağlayan mesela 9-10 yaşında bir çocuk Fotoğrafı var. Korkunç durumlar var. 12 çocuğun öldürüldüğü Suriye insan hakları izleme şeyinden geliyor bu da. Çeşitli kaynaklara bakmakta yarar olabiliyor. Çünkü çok sayıda yani parça parça bir savaş halinden bahsetmemiz mümkün. Önemli haberlerden biri de Pakistan'dan geliyor. Pakistan'da bir intihar bombacısı, Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir polyo, yani çocuk felci ile mücadele merkezini KETTA'da havaya uçurmuş ve 15 güvenlik, Pakistan'ın 15 güvenlik koruması, yani güvenlik görevlisi ölmüş, 24 kişi de ölmüş, muazzam bir patlama yani bu. Ve e, neden peki bu şimdi son derece insanlık dışı olay neden yapılıyor diye çok aslında anlaşılabilir bir şey var yani arkasına baktığınız zaman çünkü CIA'nın e, Birleşmiş Milletleri sızıp sahte kimliklerle e, sahte bir e, aşırı programı yaparak İnsanların DNA'larını tespit etmeye, işte biz gelip hükümetten geliyoruz, bakalım polio tehlikesi var mı diye sonra aşı yaptıracağız diyorlar. Çocuk felci. Çocuk felci. Hı hı. Bu şekilde Usame Bin Laden'in bulunduğu mahalleye de girip onu da operasyon yapmışlardı. O tarihten beri de bütün güvenirliği sarsıldı tabii Birleşmiş Milletler'in bu merkezlerin olan gene her zaman olduğu gibi yoksul ve hastalıklara maruz sıradan insanlara halka oldu tabi. Ama böyle bir şey korkunç bir ortamdan bahsediyoruz. Bu korkunç ortamı bırakıp daha huzur içinde yaşamak için başka ülkeye göç etmeye kalktığınız zaman da başka korkunç ortamlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlardan mesela dün biraz bahsetmiştik. Danimarka'ya göç etmek istediğinizde karşı karşıya kalacağınız durum ne olduğunu Danimarka parlamentosu göçmenlerin ziynet eşyalarını el konulmasına imkan veren e, tartışmalı yasa tasarısını görüşüyormuş. Bu ay sonunda da oylanması bekleniyor. Yani Afganistan'dasınız, Pakistan'dasınız, Türkiye'desiniz, İran'dasınız. E, ülkeden göç etmek istiyorsunuz. Çünkü savaş var. Suriye'desiniz, Irak'tasınız ya da. Ve pılınızı pırtınızı toplayıp bırakabildiklerinizi de satıp ellerinizdeki eşyalarla beraber gidiyorsunuz Avrupa'ya ve Danimarka'da yaşamak istiyorsunuz. Yakınlarınız orada. Ama Danimarka'da gümrüğe geldiğiniz zaman size dur deniliyor. Sizin elinizdeki bütün zinet eşyaları alınıyor. Bunun karşılığında da size ülkeye giriş hakkı tanınıp tanınmayacağı gibi muğlak bir alana sizi sokuluyorsunuz. Ve ardından da beklemeye başlıyorsunuz. Bir zinet eşyalarınızı vermişsiniz. Danimarka hükümeti size ne ne yapacak diye. Danimarka bu bu tip eylemlerin başını çekiyor. Libya'daki iç savaş başladığı zaman, göçümün akınında yükselmeye başladığı zaman Libya'dan Akdeniz'e doğru, ilk olarak ülkesinin sınırlarına güvenlik güçlerini koyan ve pasaport kontrolüne başlayan ülke olarak hatırlıyoruz Danimarka'yı. Seneler sonra bunları tekrardan gördük, farklı ülkelerin de bu işlemi yaptığını gördük. En son İsveç, komşusu İsveç, böyle bir işlemi Yapacağını söylüyordu bu ay içerisinde. Almanya da tepki gösteriyordu bu ülkeleri. Tam anlamıyla aslında İkinci Dünya Savaşı e, öncesindeki ortamların e, ciddi şekilde paralellik çekiyor insan ister istemez olarak. Almanya'da göçmenleri geri gönderiyormuş. Nereye ne? geri gönderiyor? Suriye. Hayır Avusturya'ya. Avusturya. Türkiye, Avusturya. Evet. evet. Bu da bu da İkinci Dünya Savaşı öncesi bir manzara. E, Avusturya işte. ne yapacak o zaman? Yani Almanya'nın istemediği böyle tacizci, e, sapık ya da suçlu olarak, kriminal olarak gördüğü e, tipleri kendi ülkesinde mi tutacak? Hayır, Onlar da geri çok, gönderecek. Hayır, çok basit bir şey yapacak. Adolf diye birisini çıkaracak. Hitler hmm. biliyorsun Avusturyalıydı. Evet. Bir ressamdı. Belki bir tane daha çıkar. Belki bir Anschluss yaparlar, tekrar evlenirler belki evet. Almanya ile beraber. Evet. Ama mesela şöyle bir şey olamaz mı? Göçmenler geliyor... Almanya'da bu işi suçladıkları gerekçesiyle sınır dışı ediliyor ve Avusturya'ya gönderiliyor. Avusturya'da benden bu ülke doğrudan havadan indirilmedi Avusturya'ya. O yüzden de kendi geldiği ülkeleri, bizim topraklarımıza geldiği ülkelere doğru göndereceğiz bunları diyorlar. Ardından Balkan ülkelerine gönderiliyor. Balkan ülkeleri bunlar bize de aynı şekilde paraşütle indirilmedi deyip Yunanistan'a gönderiliyor. Yunanistan ne yapacak? Denize mi dökecek bu insanlar yoksa Türkiye'ye mi gönderecek? Türkiye'ye gönderecek. Bak şöyle de bir şey önerebiliriz. Bizde de göçmen eksik sanki. Yani... Göçmen karşıtı, karşıtı konuşmayalım. tabii ki de yani Türk, İstanbul'daki göçmen sayısı Avrupa'daki göçmen sayısından daha fazla. Şimdi Avrupa'daki göçmenleri de tekrardan İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer illerine mi alacağız? Sadece Çorum'daki göçmen sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen sene Suriye'de gelmesini kabul ettiği göçmen sayısından daha fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da aynıydı. E şimdi bir dakika bu çıktığın yerden bende parlak bir fikir geldi aklıma. Bir göçmen müzikali düşünmeye başladım. Önce Avusturya ile başlar Bals, Vasıda, Vas bahs yaparak dönene dönene, döne döne. oradan Balkanlara hop hop hop evet. hop hop hop evet. <gülüyor> Yunanistan'da Zeybek, Sirtaki, Sirtaki ile oradan Anadolu'nun içlerine doğru, Zeybek, Zeybek ve daha artık doğuya doğru Halay, Halay. Ondan sonrasını bilemeyeceğim ama böyle karmaşık hoş bir şey olmaz mı? Evet. Ne? Tersine. Nasıl? Evet olabilir. Göçmen müzik. Yani Suriye'de Kaçak göçmen müzik. Yani, Adını da koyalım. Biliyorsunuz bu İslamcıların ve işit militanlarının bağlı olduğu bölgelerde müzik, dans gibi etkinlikler pek fazla hoş olarak karşılanmıyor. Oralara girmeyiz. Orada organizasyon yapmayız. Evet. Onu hatırlatalım önceden. Neyse böyle bir durum varmış. Somali'deki bot faciasından da pek fazla bir haber yok. 122 insan ölmüştü. Somali Lent'ten e, Somali Lent açıklarında kaçakları e taşıyan kaçak göçmenleri taşıyan Etiyopya, Eritre ve Somalili göçmenleri taşıyan daha doğrusu. Yemen'e gitmeye çalışıyorlardı. Savaşın olduğu Yemen'e. Ne hikmetse. E, öldüler. Yol, boğuldular denizin ortasında. 122 kişi. E, haber takibi yok. Ben de takip edemeyim. Yok, yani, yok. yok, yok, yok bir yani. bilgi gelmiyor. Zaten 122 sayısında da çok artacağından da korkuyorum. Fotoğraflar da zaten daha ben... önceki kazalardan düşen anonim fotoğraflar, Arşiv fotoğrafları. Fotoğrafları, arşiv fotoğrafları. fotoğrafları evet. da yok. İsimleri evet. hiç yok. Bütün bunları, yani Sultanahmet'teki vahşeti de tekrar konuşmaya geleceğiz şimdi ama ona geçmeden bütün bunları konuşamamamız yol açan da bir, yani en önemli konuşamadığımız olaya kısaca değinmek istiyorum. O da yeni araştırmalar geldi. Mesela deniz kuşlarından balinalara antiloplardan yani ceylanlardan deniz yıldızlarına büyük ölçüde hayvan ölümleri var. Denizde ve karada. Muazzam sayıda ceylan öldü. Latin Amerika'da bir yerde şimdi ülkeyi unuttum. Yani bütün dünya çapında toplu halde Hayvan ve balık ölümleri oluyor. Bunun da iklim değişikliğinin dünya ekosistemlerine ve onların da o kırılgan sakinlerine, dünyanın kırılgan sakinlerine çok ciddi zararlar vermekte olduğu görülüyor. Bu çok önemli bir haber. Çünkü yani mesela Alaska'da Prince William Sound'da hafta sonunda 8 bin, bu hayvan nasıl okunuyor bilmiyorum. Bakalım. M murre diye bir hayvan. 8 bin siyah beyaz murre. Ölü bulunmuş Alaska'nın kıyılarında. Penguin karışımı güvercin gibi bir şey ama. Penguen evet. Vardır. Bir koş, deniz de. kuşu. Kuş. Açlıktan evet. ölmüşler deniz ekosisteminde olup bitenlerden dolayı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri söylemişler bunu. Bu arada BBC'den mesela 45 pilot balina deniyor. O balinanın bir türü. O da Tamil Nadu'da Hindistan'da ölmüşler. 80 tanesi karaya vurmuş. İntihar filan deniyor ya. Öyle evet. bir durum var. Ee, Proceedings of the National Academy of Sciences diye dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden birinde de e, hem kuşlarda hem balıklarda hem de e, omurgasız deniz hayvanlarında gittikçe sıklaşan ve sayıları da artan ve ağırlaşan bir ölüm Oluyor. Son 70 yılda görülmemiş bir boyuta çıkmış. Çeşitli açıklamalar var. Habitat kaybı, açlık, oryantasyon bozukluğu filan kitle şeyleri diye yazıyorlar. Ama pek çok son zamanlardaki bütün olayları tek bir probleme indirgeniyor. Çevre değişiyor. Hayvanlar için çevre değişiyor ve onlar da ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ve özellikle de bu konunun uzmanlarından Wapo diye e, bir yayın. E, bayağı Kazakistan'da işte mesela ölümcül patojenler ben şimdi hatırladım hayvanını da buldum. Geyiklerin öldüğü yer. Hı, Kazakistan'da. Evet, Kazakistan'da. sayga e, deniyor oralarda. Ve Binlercesi, birkaç saat içinde ölüyorlar hayvanlar ve şey söylemişler yani bu artık tüm ekosistemler de çökebilir Çünkü bu hayvanların varlığına bağlı mesela kurtların bütün dünyayı nasıl aslında geyiklerin çoğalmasını önleyerek ormanların korunmasında, nasıl bir zincirde önemli bir halk olduğunu gösterdik. Kurtları öldürdükçe çünkü mahvolduğunu gördüler çevrenin. Onun gibi işte görülüyor. Fakat bir yandan da mesela hayvan endüstrisine karşı herhangi bir şey yapılabilmesini engellemek için de müthiş kanunlar çıkartmaya başladılar. Ag-gag diyorlar bunlara. Bir kısaltma bu. Yani gag demek susturmak Erg'de, tarımın kısaltılması İngilizce'de yani tarımla ilgili herhangi bir haber video çekmek tavuk çiftliklerinde hayvan çiftliklerinde büyükbaş ve küçükbaş çektiğimi terörist muameyesi görüp aylarca hatta senelerce hapse girme ihtimali var şimdi bu da artmış bütün sektörlerde eğer içeriden haber verirsen oyun bozanlık edersen usul bloğur evet acayip mesela Kuzey Karayiplerinde de yeni konmuş bir sistem. Artık tavuk çiftliğini çekersen teröristin giriyorsun hapse. Öyle mi? Evet. Yani ülke dünyanın başka bölgelerine baktığınız zaman da benzer durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Komodo ejderlerini sever misiniz? Çok. Komodo ejderinin ana vatanı olan Komodo Adası turizme açılıyormuş. Endonezya Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla beraber bölge turizmin gelişmesi doğrultusunda ülke ekonomisine katkı yapması için turizm açılıyormuş. Ve ardından şimdi neler göreceğiz? Hangi komodo adasında göreceğiz. Var Arkasında bakalım. Bakalım. Önümüzdeki günlerde bakalım. Orman yangınları artacaktır. Güzel bir ada koyacaksınız. Adaların hemen yanına komodo ejderlerine süs diye koyarsınız ardından yaşamanıza devam edersiniz Tabii. gayet lüks bir şekilde. Zaten buraya gidenler de kim olacaktır? Afrika, Arap lüks Arap şeylerini gördünüz mü evcil hayvanlarını? Hayır. Evlerinde evet. aslan ve nesi tükenmekte olan türleri besleyen zengin Arap gençlerinin Instagram sayfalarına da bakmadınız galiba Bak, siz. Bakıyorum arada. Aslında benim de favori eğlencelerimden biri bu. Ben de biriktiriyorum. İşte onu. evde aslan beslerler. Sonra e, vahşi kuşları aynı şekilde kafesleri kapatıp şey yapmaya çalışırlar. E ama zengin olunca da başka türlü davranamıyorsun. Bak ben de kaç tane saat görüyorsun? Tam 5. Beş. beş. Ama olmuyor. Çünkü hepsi ayrı lüks ve gösteremiyorum başka türlü. O yüzden de hepsini koluma takıyorum böyle gördüğün gibi. Evet olmuyor ama yani. Saate bakmak için değil o. Oradan gelenler şimdi Komodo adasındaki ejderleri sevmek için ufak odellerinde beraber fıstık, fıstık atabilecekler gibi duruyor. Evet bu arada da başka çocuk ölümleri var. Fransız alplerinde çocuklar çığ altında kalmış. Bir grup öğrencinin üzerine çığ düşmüş. Lyon'dan alplere geziye gitmiş. 10 kişilik öğrenci grubundan 5'i hala kayıpmış. 2 Fransız öğrenci ve 1 Ukraynalı turiste ölmüş. Le Alpten bildiren BBC muhabiri Tim Roth anlatıyor bunu. Çığın, çığın nedeninin bölgede kayak yapan gruplar olabileceğini ifade etmişler. Halbuki bu çığların artmasının e, temel nedenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu pekala biliyoruz ama görmezden geliyoruz. Ne yapalım? Hayvanlarla alakalı bir haber daha var. İki haber daha var. Ondan da bahsedelim. Bahsedeyim, İkisi de Japonya'dan. Konuşamıyoruz. Japonya'dan üç. bahsettik. E, Japonya'da 5 Ocak e, Salı günü yanlışlıkla yakalandıktan sonra okinawa vari akvaryumunda sergilenmeye başlayan 3,5 metre uzunluğundaki beyaz köpek balığı Tahmin edeceğiniz üzere akvaryumda yaşadığı, yaşadığı için ölmüş. Akvaryum yetkilileri köpek balığının ödülmediğini araştırıyorlarmış. Hayvan hakları örgütleri de balığın akvaryuma hapsedildiği için öldüğünü e, öldüğünden emin olduğunu söylüyor. PETA mesela bunu söylüyor. Ama hemen e, yüzgeçlerini kesip çorbaya atmışlardır. Yüzgeçlerini çorbaya atmışlardır muhtemelen. E, ama yani para eder mi? Bu aralar para edenler suşi. Her sene oluyor ya böyle bir balık için binlerce dolar veren suşi ustaları. Bu konuya yakında tekrar gireceğim. Elimde yeni çıkmış önemli bir kitap vardı. Sustainability Secret diye konuşmaya başlayacağız. Kip Anderson ve Keegan Kuhn'un yazdıkları çok taze bir kitap. Sadece köpek balıklarının durumu hakkında akıl almaz rakamlar verebilirim sana. 117 bin dolar ödemiş. Sadece bir balık için. Sushi patronu. Evet. Işte sadece öyle. bir balık için 117 bin dolar ödemiş. Bir diğer haberse şuydu. Daha önce hiç görüntülemeyen, görüntülenmesi bile mümkün olmayan e, dev mürekkep balığı olarak geçiyor. Literatürde. E, Japonya'da bir limana sığınmak zorunda kaldı. Evet. Tarihte bir defa görüntülenmişti. O da kameraları yüksek gelişmiş e, ölçekli, Binlerce ki, metre indi. Aşağı yani. inebilen kameraları e, aldığı görüntülerle binlerce metre derinlikte görüntülenmişti bu e, canlı. Ve şimdi de yani yılbaşından hemen önceydi bu boyu 4 metre uzunluğundaki bu dev e, mürekkep balığı kameralara takılmış. kameralı takılmaması imkansız çünkü zaten ufacık bir sığlıkta yolunu bulmaya çalışılıyor. Japonya'nın kuzeybatı kıyısındaki Toyama şehrinde bir limanda çekildi bu ondan 24 da aralıkta çok sushi bu olur mürekkep kalamar oluyor ondan. E, sualtı kameramanları tarafından görüntülendi. Ben gördükten sonra benim gördükten sonra tüylerim ürperdi. Bu büyük bir tehlike manasına gel geldi benim için. Çünkü yüzyıllardır siz bunun sadece efsane olarak biliyorsunuz. Görüntüsü bile yoktu. Şimdi bu hayvanlar derinliklerden çıkıp sizin sığ limanlarınıza gelmek zorunda kalıyorlar. Sonra tekrardan geriye gönderilmiş galiba ama bu tarihte Yeni, bir ilkti. Evet. Yenilenebilir enerji konusunda da müthiş gelişmeler var aslında. Güneş enerjisinin e, daha dün e, açık yeşilde e, konuşma fırsatı bulmuştuk. İnsanlık biraz geç akıl etmiş ama hem güneş hem rüzgarı aynı anda aynı Aa. mekanda yapabiliyorlar. İyi gelmiş gelmiş akılarda. Ve çok iyi sonuç veriyormuş fakat maalesef e, başka bir sorun var. Nevada'da mesela kumarhane merkezi biliyorsun sık sık gittiğiniz sizin Selahattin'le Nevada'ya Evet. açık radyoda çalışıp Nevada'ya ziyarete mi gideceğiz tabi Amerika'ya giden sizsiniz siz gitmişsinizdir belki de <gülüyor> biz buradan Karadeniz'e zor gidiyoruz neyse Nevada'da e, ciddi bir mücadele başlamış biz, biz devlet Nevada eyaleti şeye karşı çıkıyormuş Gelişen bütün fiyatlar olağanüstü düştü güneş panellerinin çatılara filan konuyor ya. Olmaz demiş ve kaldırtmaya kalkmış devlet. Neden yaptığını bilmiyorum ama herhalde petrol ya da başka şirketlerin şeyleri etkisinde de vardır. Fakat böyle işte. Vallahi yatırımını da ona göre yapsınlar. Petrol fiyatları şu anda tarihinin en düşük seviyelerinde evet, devam ediyor. 10 yıllarca düşmüştüm. da sürebilir diyorlar bu düşük petrol fiyatı. Ve petrolün de bu esileyle e, sodadan daha ucuz olduğu ülkelerden bahsettik. Hindistan olduğu gibi. Buralara yatırım yapmak ne derece karlı? E, bugün de bunu konuşabilme fırsatı da bulabileceğiz galiba biraz da. Birazdan şimdi e, artık Ha, bugün şeyi de konuşacağız tabii. Şirketlerin sorumluluğu konusunda evet. konuğumuz olacak. İzal'le bir Coşkun gelecek ve şeyden bahsedeceğiz. Sürdürülebilirlik iş alemi, sürdürülebilirlik ve etik meselesi. İşte bu konuyla doğrudan bağlantılı bu, olan bir konu doğrudan, galiba. Doğrudan bağlantılı. Bunu da konuşmaya başlıyor. Belki de bu bir başlangıç olur. Bu konuda dünyanın en önemli meselelerinden biri. Bunu Bir dizi programla konuşma fırsatımız olur. Önemli şirketlerin yöneticileri etik sorumluluklarıyla. Peki şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra gene ...ülkütücü bazı elimizdeki konulara döneriz. Açık Gazete I got mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl is all right David Bowie çalmaya devam ediyoruz. Hülünün üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Rebel Rebel de bu şarkıda ve farklı canlılarda farklı şarkıları söylemesiyle çok iyi bilinen bu çok değişik tarzlı müzisin ilginç örneklerinden biriydi stili. Şimdi evet gelelim. Türkiye'deki duruma bu Sultanahmet saldırısı özellikle de sembol olarak seçilmesi de çok anlamlı Alman çeşmesinin Turizme de büyük bir darbe vurmayı hesaplıyor ve Türkiye'nin de şimdiye kadar oldukça gevşek davrandığı işit konusunda Alman basınında da çok sayıda yazıda yer alıyor yalnız Alman değil, uluslararası basında da ve çok belli olmayan da pek çok soru da var. Mesela şeyi de Sultanahmet saldırısıyla ilgili dört gözaltı daha yapıldığı belirtildi. Canlı bombaya ilişkin dört kişinin daha gözaltına alındığını söylüyor. Saldırganın IŞİD bağlantılı olduğunu kendisi IŞİD demiyor ayrıca DEAŞ diyor ama... Piyon, taşeron bir örgüt. Bu örgütü kullanan arkadaki gerçek aktörler kimlerse ortaya çıkarılmaları için çaba içindeyiz demiş. Bu da değişik yani. Rusya'yı mı kastediyor? Amerika'yı mı? Hindistan'ı mı? Çin'i mi? Yoksa? Ben onu söylemiştim galiba. Aklıma gelmiş de söylememiş miydim? Şeyden şüphelenmiştim ben aslında. Rus istihbaratının arkasında olduğu paralel yapının PKK terör örgütünü kullanarak ya da İŞİD'i kullanarak PKK'nın yardımıyla beraber yaptığı organize bir saldırı da olabileceği gerekçesini kullanabileceğimizi söylemiştim. Arkasında bu silahları ve bombaları sağlayan Esad yönetimi ve diğer Batılı güçlerin istihbarat servislerinde olabileceği ihtimaline göz önünde bulundurmamız gerektiğini de aynı şekilde düşünmüştüm ama ya yani tabii ki milis yersiz bir iddiaydı. Hemen çözüldü olay. Evet, çözüldü. İşte. Birçok <gülüyor> Ama IŞİD'in arkasında birileri var diyor işte. IŞİD'in arkasında da birileri var. Evet. Arkasında birileri örgütü. olmayan bir şey yok mu? Hı? Arkasında birileri olmayan örgüt var mı bu dünyada? Tek başına mı hareket ediyor bu örgütlerin hepsi? Ee, yani bir açıdan haklı ama kim var? çeşitli iddialar i̇şte var işitin arkasında kim olduğu yani Batı dünyasına bakarsanız ya da Rusya'ya bakarsanız işitin arkasında kim olduğuna dair çeşitli iddialarda vardı. Geçtiğimiz senenin son aylarında bunlardan sıklıkla bahsediliyordu. Hatta işit petrolünü sattığı ülkelerden bahsediyordu Vladimir Putin. Evet. Ee, Batı, Batı'daki bazı gazete Avrupa'daki bazı gazetelerde de bu iddiaları destekleyen haberler de yayınlanmıştı. Buna karşı argümanlar da geliştirilmişti. Ya ortada bir örgütü var, bir terör örgütü var ama bunun arkasında kim olduğuna dair iddiaları her ülke kendisine göre çeviriyor, kendisine göre yanıtlıyor. Evet, bazı muhtelif sorular da var cevaplandırılamayan. Mesela benim asıl merak ettiğim bir şeyi açıkladılar. Kendisinin bayağı Ali Vakti'de yerinde olan bir mülteci. E, müracaatını yapan bir kişi olduğu canlı bombanın yeşil kartla olduğu ortaya çıkmış gelir testi de yaptırmış bir gün gazetesine göre canlı bombamızın hali vakti yerinde diye de bir ironik manşet atmış e, fakat e, kendisi e, videoları da var Biraz da sinirli oldu, asabi oldu ve şeyi başından beresini çıkarıp taktı filan. Ve kaçıyorum diye gelmiş. Fakat şu var, kendisi Suudi Arabistan uyruklu olduğu ortaya çıkmış. İşte adı da belli. Neydi unuttum şimdi. Ama ilk açıklama, dünya, bu dünya çapındaki terör olayının üzerinden ilk açıklamayı yapan sorumsuz ve yetkisiz cumhurbaşkanı oldu. Ve onun Suriye uyruklu olduğunu söyledi. Suriye uyruklu ama Suudi Arabistan doğumlu? Olduğu da yazdı başka gazetelerde. Yok öyle bir şey yok. Suudi Arabistan uyruklu da olması muhtemel. Yani bilmiyoruz Suriye uyruklu olduğunu. Yani bu konuda bir açıklık getirmedi şey. Kesinlikle. IŞİD'li parmak izi bile vermiş bu Suriyeli. Suriyeli mi? Bu Nebil Fadıl. Evet Nebil Fadıl. Adını da öğrendik ama bu konuda bir açıklama gelmedi. Pek çok konuda açıklamaya ihtiyaç var. Bu arada Sultan Ahmet anmasında saldırısını protesto etmek için buluşan bir grup. Halk kazanacak inisiyatifi diye bir anma yapayım demiş Sultan Ahmet saldırısının orada fakat vatan haini bunlar diye bağırıp tepki göstermişler hatta birisi de bıçak çekmiş iki kişi kendi aralarında anlaşılmayan bir nedenle tartışmaya girmişler sonra biri bu sırada bıçak çekip rastgele sallayınca polis devreye girip eli bıçak kişiyi göze, gözaltına almış neden polis saldırmış vatan hainliği vatan hainliği yapmayın diye. orada karanfil bırakan insanların yani. evet Evet, Ahmet Davutoğlu da aynı işle eğilim gerçekleştirdi. Ama o... Alman İçişleri Bakanı ile beraber. Evet o baş, başbakan ama. Ha, başbakan olduğu zaman... Adı, adı, olmuyor yani. Bir de dini bütün ve şey o. Müslüman Bol bir, güvenlik görevliliği. Bol güvenlik görevliliği ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Ama olmuyor. E, gücü oluyor. o zaman insanların güvenlik görevlisi olmayan, devlet memuru olmayan insanlara yetiyor. Aynen öyle. Anladım. Bu arada Şanlıurfa'da işitli canlı bomba yakalandığı haberi var. Dehşet verici bir haber aslında. Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Leylak ve Ömer Şulul'un haberi. Üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından dün erken saatlerde 22 farklı adrese eş zamanlı operasyonda sadece baş harfleri verilen bir sürü ve ismi de öğrenilemeyen üç kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına almış canlı bomba hazırlığı. Yani bu devamı da gelebilir. Ayrıca bir hafta önce parmak izi kaydı alınan canlı bomba da hedefteki şüphelilerden değilmiş. Efkan hala öyle diyor. İçişleri Bakanı bir hafta önce göç idaresinde parmak izi vermiş ama beklenen biri değildi. Diyor. Evet, evet. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde de bu konuyla alakalı bir haber var. Türkiye'ye girdiği yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği bu canlı bomba failinin ee, ve 5 Ocak'ta İstanbul'da göç idaresindeki mülakata alındığı söyleniyor. IŞİD saldırılarından ailemle birlikte birçok kişiyi kaybettim bu saldırılarda demiş. Saldırı ortamından kaçtım Türkiye'ye geldim Avrupa'ya geçmek istiyorum demiş. Ve biyomektrik kimlik verilmiş bu kişiye. Yalan de. söylemiş yani. Evet. Evet şimdi buradan da şeye geçelim. İsmi yani. de sahte olabilir deniliyor haberin içerisinde. Peki neden o zaman bütün bu açıklamalar bir türlü şeye kavuşmuyor? Peki neden o zaman Ankara saldırı, saldırısının ikinci failinin kim olduğu geçtiğimiz haftalarda açıklandı? Aylar sonra açıklandı daha doğrusu. Peki neden o zaman? Hemen açıklandı bu saldırı. Saldırıların failleri konusunda bilgi ulaşamadık. 7 katliamda pek çok ölüm. Hepsine de yayın yasağı getirdi. Neyse onun üzerinde durmayalım şimdi. Roboski, Reyhanlı, Soma faciası, Diyarbakır katliamı, Suruç katliamı, Ankara katliamı ve nihayet Sultanahmet saldırısı. Ve neden o zaman Suriye'deki haberleri insan hakları ihlallerine haber yapan gazeteciler Türkiye'de öldürülürken, Şanlıurfa'da kafaları kesilirken, yol ortasında kurşunlanırken bu olayların failleri yakalanamadı? Çok soru var. Ya da bu insanlar korunamadı. Doçeveleden de zaten şey var Türkiye için dönüm noktası diyor Alman uzman Günter Maierle konuşmuşlar Sultanahmet saldırısıyla Aşit'in hedefinin Ankara'yı zayıfl zayıflatmak oldu ve bu hedef doğrultusunda Tunus ve Mısır'da olduğu gibi ekonomik uzunu oynadığını söylüyor. Ama bir de düzeltme yapayım bu 37 yaşındaki Naci Al yani Rakkalı gazetecinin. Najee Al evet. evet. Ee, ölümüyle alakalı bir kişi gözaltına alınmış. şüphenin üzerinde dört patlayıcı düzeneği, bir tabanca ve mühimmat ele geçirilmiş. Üzerinde mi? Üzerinde bu şekilde mi dolaşıyor? Evet. Vay canına. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu da. Evet. evet. Bu çok şey yani. Kıyafetlerin arasında bir zaman ayarlı, dört patlayıcı düzeneği, bir tabanca, bir susturucu, üç zamanlı düzenek, 15 beş fişek, beş ateşleyici kapsül ve şerjör ele geçirilmiş. Adam yürüyen çepanelik. Peki bu saldırının faili Suriyeli mi? Suudi Arabistan vatandaşı mı? Belli değil. İsmi bile tam olduğu söylenemiyor. Evet. Yani Erdoğan bile... ama Sur Suriye kökenli bir canlı bomba dedi. Doğan Haber Ajansı ise Suudi Arabistan doğumlu olduğunu iddia etti. Suriyeli mi Suudi Arab olduğu resmi bir açıklama yapılmıyor. Bu konularda resmi açıklama yapılmıyor. Belki Alman İçişleri Bakanlığı'nın da el atması lazımdır durumu. Onların da yardımı gerekebilir turizmin zor günler geçirdiği aşikar ama asıl kalan dar zamanımızda da önemli şeyin üzerinde duralım. Türkiye büyük bir cadı avına girişmiş durumda akademisyenlerine karşı, bütün akademik camiasına karşı ve barış istedikleri için Cumhurbaşkanı ve yükün hedef aldığı akademisyenlerin Yanıtı gecikmedi diyor Yeşil Gazete'den okuyalım. Barış için Akademisyenler ismiyle birleşen 1128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bu suça ortak olmayacağız başlıklı açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hakaret ve tehdit dolu bir konuşmayla hedef alındı. Müstemleke aydını aydın müsveddeleri gibi ifadelerle nefret kustu. Bu sözleri emir kabul eden YÖK'te jet hızıyla açıklama yaptı ve bildirinin teröre destek verdiğini öne sürerek gereği yapılacak dedi. Fakat e, ileri haberden Emre Deveci'nin haberine göre metnin imzacılarından 3 profesör e, İzge Günal, Cem Terzi ve Onur Hamzaoğlu Cumhurbaşkanı ve YÖK'ye yanıt vermişler. Aydın olmanın temel sorumluluğu öncelikle devlete karşı tavır alabilmektir. İlla devlete karşı tavır almak değil ama madem en büyük güç devlet ona karşı tavır alamayan bir aydın zaten aydın değildir demiş. İzge Günal profesör. Bu açıdan müstemleke aydını denilen kişi ancak büyük güç karşısında o büyük gücün istediği söyleri, sözleri söyleyebilen kişi olabilir. Müstemleke aydını aslında devletin resmi aydınıdır diyor. Cem Terzi de barış talep etmenin suç sayıldığı korkunç günlerden geçiyoruz. Bunu aşmanın bir başka yolu yok. Ses çıkarmak zorundayız. Hem geleceğimiz için, hem öğrencilerimiz için, hem bu ülke için bu toplumsal sorumluluğu almaktan hiç kimse kaçamaz demiş. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yasemin İncioğlu'nun da bir açıklaması var. Akademisyenler geçtiğimiz günden beri telafisi zor sonuçlar olabilecek bir linç kampanyasına hedef linç kampanyasında hedef haline getiriliyor. En temel insan hakkı olan yaşama hakkına tehdide varan bu insafsız kampanyanın çıkış noktası ise ne yazıktır ki akademisyenlerin ifade özgürlüklerini kullanarak barışın tesisine yönelik insani bir metne imza atmış olmaları denmiş. Onur Hamzaoğlu da bunu Cumhurbaşkanı yani yapmak istedikleri şey korku yaratmak ve daha az korkanları daha çok korkanlara ıslah ettirmek demiş. Bunu Cumhurbaşkanı'nın da özenmiş olduğu Hitler Almanya'sında görmüştük. Yahudileri Yahudilere öldürtmüşlerdi, sonra kalan Yahudileri Almanlara öldürtmüşlerdi. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Hem Türkiye'nin genelinde hem de akademide demiş. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü bildiği imza atan Profesör Doktor Bülent Tanju'nun istifasını istemişti. Bunu dün söyledik. Kayseri Başsavcılığı da halkı kin ve, kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile 301. maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurumu ve organlarını alenen aşağılama suçundan soruşturma açmış maddesine göre soruşturmalar Fakat açmış. ilginç gelişmeler de oluyor. Çeşitli üniversitelerden de var açıklamalar. Hacettepe Üniversitesi'nde 13 akademisyenle soruşturma başlatılmış. Evet. Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bildiriye imza atan 3 akademisyen hakkında soruşturma başlatılmış. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde aralarında Atatürk Gaziantep Akdeniz Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart, Muğla Sıtkı Koçman, Adnan Menderes, Yalova'nın olduğu birçok üniversitede imzacıları yasal işlem başlatılacağı duyurulmuş. Devam ediyor bu listede. Soruşturmalara şey başlamış olanlardan da var lar hiçbir şey yapamazlar bence zaten onlar da onu söylüyor BBC Türkçe'den de çok net bir açıklama var şey söylüyorlar imza listesi çığ gibi büyüyor diyorlar Barış için akademisyenler grubundan Profesör Doktor Neşe Özgen hukuki işlemlere hazırlanıyoruz bunun dışında yol haritalarına devam edeceğiz diyor. Bu bizim aldığımız ilk saldırı değil son da olmayacak demiş. İmza kampanyalarına desteğin attığını ve yeni verileri kamuoyuna açıklayacaklarını söylemiş. İşin güzel yanı diyor bütün bunlar olurken imza listesi çığ gibi büyümeye başladı. İmza kampanyamız devam ediyordu. Zaten 1300'dü benim gördüğüm son yayınlanan liste 1100 başlamıştı. Yeni girişler siteye işleniyor hepsinin girişi de bitmeyecek çünkü çok büyük bir hızla devam ediyor en sevindirici olan arkadaşlarımızın korkup geriye çekilmemesi demiş ayrıca da gerekli hukuki yatırım, yaptırımlara başvuracaklarını söylüyorlar hem devlet görevlilerine hem de kendisini sorumlu görenlerin saldırılarına karşıyız hukuk gruplarımız harekete geçti diyor dava açacağız. Ulusal ve uluslararası kapsamda gereken şeyleri bütün açıklamalar için yapacağız. Arkadaşlarımız makro yapacaklar. Makrodan mikroya hukuk dışı davranan kim varsa onlar için yapacaklar. Hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız diyor. öyleyse dat Peker gibi mafya gruplarına pabuç bırakmayacağız. Evet. Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş yapacağız diye. Bu konuda bir açıklama geldi mi? Hayır. Mafya liderinin mafya liderlerinden birinin yaptığı bu açıklamaya karşı Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan ve diğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerinden. Bu, bu ne rezalettir bu kapasitlikler. Bir tiktir, açıklama, açıklama yapılmadı ama kendilerinin tanışık olduğu da geçtiğimiz sene ki cenazeden Adnan, yok kimin cenazesiydi özür dilerim. Hatırlamıyorum. Bir cenazede karşılaşmışlardı. Bu cenazede e, gayet sıcak görüntüleri de verilmişti. Ama böyle bir şey olmaz yani. bu kişinin. E, ve e, Chomsky'de Sümerkin kısa bir evet Chomsky'de bir cevap vermiş zaten kendisine sorulunca aralarında Noam Chomsky'nin de bulunduğu bir direğimi zaten sayısız uluslararası düşünür, siyaset bilimci filozof var onlara e, aydın müsveddeleri filan diye hakaret etmişti Cumhurbaşkanı e, Chomsky'de şöyle diyor Türkiye Erdoğan'ın birçok yoldan yardım ettiği IŞİD'i suçluyor. Diğer taraftan IŞİD'den çok da farkı olmayan El Nusra'yı bunu senelerdir söylüyoruz bunu El Nusra'nın da farkı olmadığını El Nusray'ı desteklerken ve Erdoğan Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan ana güç olan Kürtlere karşı işlediği suçları lanetleyen kişileri de suçluyor. Başka bir yoruma ihtiyaç var mı demiş zaten. İyi bir haber verim istiyorsanız bu konuyla alakalı. Nereden bulacaksın iyi haberi diye soru, soru soran gözlerle bakıyorsunuz bana mı? E, siber saldırı durmuş. Öyle mi? Evet. Türkiye hmm. için akademisyenler adlı karşı bir metin ortaya çıkarılmıştı hatırlarsınız. E, ve sitede yayınlanmıştı. Akademisyenlerin arasında çeşitli öğrenciler de vardı. Olmayan üniversitelerden... Mezunlar var. Mezunlar vardı. Olmayan üniversitelerden olmayan kişiler vardı. Mesela kaldırılmış bu imzalarda. Olmayan kişiler. Bunların arasında e, Rabia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilal Erdoğan gibi isimler de vardı. Bunlar kaldırılmış. Yeni e, siteye girdiğiniz zaman, te, siteye tekrar girdiğiniz zaman e, basit bir formatta gene aynı metin var. E, sitemize yoğun siber saldırıya uğradı deniliyor. Saldırı esnasında kullanılan sahte veri girişinde kullanılan IP adresleri elimizde mevcuttur. Büyük ölçüde bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan bu yoğun saldırı dahi haklılığımızı ortaya koymaktadır denilmiş. Ve ardından da e, isimlere de yer vermişler. Siz 135 diyordunuz ama şimdi ha, liste... Hayır 135 demedim 19 demişler. 19 mu? Evet. Şimdi 1364 olmuş. Hmm. Yoğun ilgi için teşekkür ederiz demişler. Teşekkür ederiz demişler. Özür dilerim. E, listemizi güncellemeye de devam edeceğiz ibaresini kullanmışlar Bizecek. en sonda. E, suça ortak olmayacağım diyen Judith Butler Berkeley'den California Üniversitesi'nden sansür ve askeri kontrolün birlikteliği demokrasi için büyük bir tehlike oluşturuyor demiş dünya Türkiye'nin süreci neden bozduğunu ve sivillere savaş açtığını bilmek zorunda demiş T24'te var Kendisini dünyanın gözü önünde eleştirme cüreti gösteren Türk akademisyenleri cezalandırmakla tehdit etmesi ve bazı gazetecilerin ordunun uyguladığı şiddeti ve baskıyı dile getirmelerinden dolayı işlerini kaybetmeleri dünyanın her tarafındaki akademisyenleri dehşete düşürüyor demiş. Ama eski bir taktik bu demiş çok bilinen hı hı. eleştirel tartışmanın ihanet olarak damgalanması böyle demiş. Barış bildirisini imzalayan soruşturmayı da söyledik. Ve şey de var. Birçok yeni imza da var. Özgür Mumcu mesela imza kampanyasına katılmamıştım diyor Cumhuriyet'ten. Cumhurbaşkanı'nın ve Sedat Peker'in açıklamasından sonra imzamı koyuyorum. Kanımızda duş yapacaklarmış. Buyursunlar. Bir canım var. Alçaklığa susacak kadar kıymetli değildir demiş mesela. Örnekle Eğitim'in Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü harika bir açıklama yapmış. Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin bildirisinin arkasında değiliz demiş. Biz <gülüyor> milli bir partiyiz demiş demeye getirmiş. Ama Sedat Peker'in yaptığı açıklama sonrasında da soruşturma açılmasını talep etmişler. Neden? böyle? Ikisi, aynı, şeyse, aynı şeyi düşünüyorlar. Yani? Evet. evet. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Akçay'dan da suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlere aydınlığı kim kaybetmiş bunlar bulsun demiş. Onlar niye hükümete Milliyetçi karşıla? Hareket Partisi mi? Hmm. Mecliste bir parti değil mi? Evet. Adalet ve Kalkınma Partili bir vekilde Cumhuriyet Halk Partililere tok karnına her sabah İstiklal Marşı okuyun demiş. Mecliste de, de bu tartışılıyor. Evet, bu, tartışı yani bu, bu esnada mecliste demişsin sen de evet. İşte böyle şeyinde üniversite akademisyenler konusunda konuşmak için yeterliliği konusunda baya tereddüt var. Cumhurbaşkanının kendisinin hangi üniversiteden mezun olduğu bile belli değil. mezun olmadığı bile böyle akademisyenler hakkında bu şekilde konuşma imkanını da Ahmet Altan yazmış yani <gülüyor> nereden ne diyeyim bilemiyorum bu yazılar konusunda e, fakat şey e, yani <gülüyor> Ahmet Altan şey diyordu ben buldum istiyorsanız e, T24'te yayınlanmış bir haber ama e, haberdar yazarı Ahmet Altan tarafından yayınlanmış. Evet ben orada haberdar okumuştum. Yani e, şeyi söylüyor. E, Cumhurbaşkanı ve akademisyenler başlığıyla yayınlanan yazısında Baş Erdoğan haddini bilmiyor. Onun okuduğundan fazlasını yazmış insanlara saygı göstereceğine o insanlardan itaat bekliyor. ...seçilmiş bir siyasetçi gibi değil... ...kendilerini Tanrı'nın... ...yeryüzündeki gölgesi olarak... ...gören... ...eski krallar, padişahlar gibi... ...davranmak istiyor ki... ...o eski zaman krallarıyla padişahlarının... ...bile... ...iyi olanları bilim insanlarına... ...sanatçılara gösterdikleri saygıyla... ...övdürler tarihte diyor. Sert konuşmuş. Ee, ama... ...böyle bir durum var... Ee, kendi entelektüel sınıfını yok eden ülkelerin akıbetinin de hiçbir zaman iyi olmadığını ortaya koyuyor. Hem Ahmet Altan hem de pek çok sayıda yazar. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fiyat Adaman ve Bengal Politi ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldiniz, merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş günaydın. geldiniz, günaydın. Hoş bulduk.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 ee, bu başka bir tartışma şimdilik bir tarafa bırakalım ee, bu seneki Yeşil Ekonomi Konferansı'nın teması da büyümemeydi büyümesizlikti ee, bu e, amaçla da e, daha önce bu programda röportajını da yayınladığımız ve kitaplarından bolca bahsettiğimiz Federico de Mare'ya İstanbul'a e, geldi bu konferans konuşma yapmak üzere biz de hazır Federico gelmişken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 Konuşmacıları belki birazcık nelerden bahsettiğinden bahsedebiliriz. Federico, yani biz Federico'dan daha böyle bir genel bir giriş yapmasın ama belki genel girişi çok fazla uzatmayıp gerçekten büyüme ötesi bir topluma geçiş nasıl geçiş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 aslında toplumsal hareketlerin o güç ilişkilerini belli bir dereceye kadar ittirebilmiş olması olduğu, bunun bir ortak zemin haline gelip, farklı hareketlerin ortak talebi haline gelip, bunu yani bunun için muhalefet etmeye başladıkları noktadan itibaren bu tür bir dönüşümün en azından ütopik olmadığı ve gerçeklik sınırları içinde olduğunu da zorlamış oldukları.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 Her, hepimiz ben, <gülüyor> oluyoruz galiba <gülüyor> dedik ama sanırım burada söylenmesi tutulması gereken yol şu, e, ciddi bir felaket de var ve e, kap kapitalizm karşıtı hareket ve mücadelenin de e, hareket edecek alana ihtiyacı var ve o yüzden e, büyümeyi eleştirmek önemli bir noktası kapitalizm eleştirmenin.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 Evet. Değil şimdi mi? o zaman bugün bir şu son değil mi bir, bir ayda büyümemeye üzerine Türkiye'deki e, etkinlikleri bir toparladıktan sonra belki son bir iki dakikada da zaten bir iki dakikamız var. E, ben yani, toparlayacağım ancak. Evet. Bir de belki önümüzdeki. Programda Programı. tekrar ne yapacağız, <gülüyor> ee, ona değinelim. OK. Ee, bu Boğaz’ındaki etkinlik e, üç etkinlikten bir tanesi de aynı akşam Cuma akşamı yani 18 Aralık Cuma akşamı bir de e, dünyada mekan beyaz yakalı ve filan çalışanların bağımsız özel alanı. Dünyada, mekanda bir söyleşi yaptık. Özellikle de kent ve ekoloji aktivistleriyle kendisi de aslında bir aktivist olan Federico'yu da yan yana getirmek ve büyümeme fikrinin alanda mücadele edenlerimiz açısından nasıl bir belki politik silah olabileceği konusuna biraz konuşmak istedik. Tabii o biraz daha katır kutur gitti. Çünkü Türkçe, İngilizce çevirici simultane değildi. Herkes birazcık yorulmuştu falan ama yine çok ilgiyle.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 e, hissediyorduk zaten ve e, bunu belki 10 sene önce hisseden bir, e, birileriyle ve bunun üzerine yazanlarla şu an bizim doluşmamız çok iyi oldu. Ortaya çıkması iyi oldu. Evet. evet. Sonra bir de yeşil ek ekonomi konferansı oldu. Çok hızlıca bahsedeyim ondan da. E, belki hani takip edenleri fikrimiz açısından çok çok yeni ne vardı diye yaklaşırsak e, şu vardı e, Yunanistan'dan ee, Serizanın, Serizadan bir milletvekili'nin, pardon Yeşillerden bir milletvekili'nin yardımcısı olan Orestes Kolokuris'in katılımı ve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 Şimdi bir ara vereceğiz. Hemen arkasından da biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi Doktor İzher Levi Coşkun'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kendisi Mazars Denge şirketinin CEO'su ve bir dizi böyle e, tartışma yapmaya da niyetimiz var Açık Radyo'da. Özellikle bu büyüme meseleleriyle ilgili de İş, etik ve sürdürülebilirlik nasıl olur mümkün müdür? <gülüyor> bunu konuşmak üzere kendisinin de Harvard Business Review'da yeni yayınlanmış bir yazısından kalkarak böyle bir genel tartışmanın içine girmek istiyoruz. Enron'dan Volkswagen'e iş, etik ve sürdürülebilirlik yazısından kalkarak yapacağız bunu. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com. .com açık e, gazete programında biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi İzelli Coşkun'la beraberiz. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk, hoş geldiniz. <gülüyor> Mazars Denge şirketinin CEO'su evet. ve özellikle de şeyden bahsetmiştik biraz önce de tanıtım çalışırken Haber Business Review'un Türkiye şubesi diyeyim, dergisinde Türkçe yayınlanan dergisinde son Aralık 2015 sayısında bir Enron'dan Volkswagen'e iş etik ve sürdürülebilirlik başlıklı bir önemli tartışmayı başlatan bir yazı vardı. Oradan kalkarak biz de önce seninle başlayalım sonra da belki bu yönde birkaç program daha yapabilir ve bu önemli konuyu o tarafın gözünden, içeriden de bunca yıldır tartışmalarımızı sürdürebilir miyiz dedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nedir şimdi durum? Valla e, büyük bir mücadele olduğunu düşünüyorum. E, ekonomide ciddi bir değişiklik olduğuna inanıyorum. Aslında tüketim toplumundan sürdürülebilir bir topluma doğru bir hareket olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da bunun işletmeleri de çok yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum. O yüzden de bu konuyu ele alarak biraz etikle sürdürülebilirliği nasıl bir arada götürebiliriz? Aynı zamanda da işletmelerin aslında kuruluş amaçları olan, çünkü işletmeleri biz hep kar amacı güden kuruluşlar olarak tanımlıyoruz ama işletmelerin başka evet. amaçları da var. Hayatta devam edebilmek ve topluma bir sosyal fayda sağlamak. Bunlar birlikte mümkün olabilir mi? Olamaz mı? Bunları tartıştığım bir yazı yazmaya çalıştım. Evet çok bence de zamanı gelmiş hatta neredeyse geçmek üzere Kesinlikle. olan çok ciddi problemler var çünkü. Özellikle senin yazının başında sözünü ettiğin. İşte Enron bu dünyanın gördüğü büyük son kriz, ekonomik kriz sırasında pek çok şey patladı. Yani Enron'un büyük tamamen regülasyon dışı işler yapmış olduğu ve battığı ama daha da belki onun da önemlisi senin de yazının hemen başında sözünü ettiğin gibi en büyük denetleme firması olan adını bile veren Arthur Anderson'ın da onu denetlemediği ve battı meselesi vardı. Hatta bizim bu Açık Radyo Konuşuyor ilk 20 yıl kitabına aldığımız, ben, açız, hani benim yazımda da Arundhati Roy'dan, Arundhati Roy'un bir makalesinden de e, bayağı e, Enron'un, e, Bechtel'in, Worldcom, Arthur Anderson'ın e, hepsinin bir, zaman içinde birdenbire çöküşe gittiği ortaya konuyordu ve neden bir etik sorunumuz olduğunu bugüne getiriyoruz. Şimdi Volkswagen evet. ve hatta Exxon Mobil'in korkunç şeyleri bildiği suçlar diyelim ortaya çıktı. Nasıl halledeceğiz bu işleri? Şimdi şöyle yazının başında da şunu söyledim. Aslında Artur Andersen kuruluşunda çok basit bir etik kavramla olaya başlamış. Artur Andersen'in annesi kendisine doğru düşün, doğru konuş demiş. Ve o günden kuruluşundan yani 1913'ten neredeyse 100 yıllık bir geçmişi olan firma bir şekilde o değerlerden vazgeçiyor. Şimdi şirketlerde Hesap hep değerleme parayla yapılıyor. Halbuki şirketlerin temelinde aslında farklı değerlerin olması lazım ve etik bunların bence başında geliyor. Ve daha önce de dediğim gibi sürdürülebilirlikle bunun çok yakın bir alakası var. Çünkü sürdürülebilirliğin biz tanımına baktığımız zaman ne diyor? Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinden ödün vermeden karşılayalım diyor. Ne demek bu? Gelecek kuşakları düşündüğümüz zaman bizim uzun vadeli düşünmemiz lazım. Kendi çıkarımızı değil bütün sistemin çıkarını düşünmemiz lazım. Sosyal ve çevresel etkileri her hareketimizde dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde ve etik yaklaşımla bunlara baktığımızda bir değişimi, bir dönüştürmeyi de birlikte sağlayabileceğimize inanıyorum. Kolay bir iş değil bu. Çünkü yıllardır Etik kavramı da bölgeden bölgeye değişebilen bir şey. O yüzden firmaların bu etik kavramına baktıkları zaman sıfırdan ilk başladıkları noktaya geri dönüp benim değerlerim nedir? Bu değerler yarın öbür gün farklı yerlere de gidebilir. Ama bunları takip etmek, basitleştirmek ve sadece yönetimde değil her yere yayabilecek bir sistemin altyapısını kurmak, Gerekli. Tabii sürdürülebilirlik mesela raporları Türkiye'de yazılan, bütün dünyada yazılan sürdürülebilirlik raporları firmaların bu tip konulara nasıl baktığını gösteriyor. Bir tarafta çevresel, bir tarafta sosyal, bir tarafta da kurumsal açıdan nelere dikkat ediyor, hedefleri nedir, ne yapmaya çalışıyor bunları bir şekilde ölçeklendirebilen raporlar. Peki geleceğe baktığımızda ne var? Geleceğe baktığımızda entegre raporlama var. Ne diyor entegre raporlama? ...finansal veriler ile bu sürdürülebilirliği ilgilendiren verileri birleştiren bir platform yaratıyor. Yani birbirlerinin etkisini ölçmeye çalışıyor. Tabii bunu yeni yeni firmalar yapmaya başladılar. Türkiye'de daha örneği yok. Ama sadece firmaların değil, tüketicilerin de bu olayı anlaması, sürdürülebilirliğin gerçekten ne anlama geldiğini görmesi... Bence çok büyük bir dönüşümün de başlangıcı olacak. Evet, biraz geç kalmış durumdayız ama yine de yapılması gereken evet. bu diye düşünüyorum. Yani burada çok etik den yani kavramın yani en temel değerlerin doğruyla yanlış olan arasındaki doğruyu mislinde Arthur Enders'in annesinden verdiğin örnekte olduğu gibi. Yani bir numaralı altın kuralı işte baş, başkasına yapmak istemediğin şeyi kendine de yapılmasını istemezsin gibi altın kural var. Fakat peki bu nasıl mümkün olabiliyor mevcut kapitalist sistem içinde yani çünkü kar maksimizasyonu temel hedef evet. ve bir de rekabet amansız bir rekakat cutthroat dedikleri bir rekabet var boğaz kesmecesine. O zaman bu biz karımız azalır diye bu etik kurallardan vazgeçmeleri mümkün görünmüyor mu? Zaten de örnekler bu yönde. Yani. Şimdi şöyle kısa vadeli kar baskısı bu çok çok önemli bir şey. Ve devamlı kar etme, devamlı büyüme, haksız rekabet. Burada anlatmaya çalıştığım ve biraz önceki programda da aslında bahsi geçen etik egoizm. Yani kendi çıkarını... Maksimize etmek. Evet. Halbuki e, prensipte sosyal adalet sistemi içinde herkesin bir eşitliği vardır. Yani ahlak e, mantığında bu vardır. Halbuki siz etik egoizmle olaya baktığınız zaman kendi çıkarınızı diğerlerinin çıkarının üzerinde görüyorsunuz. İşte firmalarda da böyle bir yaklaşım var. Yine nereden nereye geldiğimize bakmak lazım. Mesela rivalry kelimesinin kökeni. Vivoletto'dan yani nehirden Nehir'de. aynı nehri paylaşandan geliyor. Halbuki biz ne oluyoruz? Biraz önce sizin dediğiniz gibi bir boğazını sıkan hale geliyoruz. Niye bu böyle oluyor? Valla açıkçası e, bu söylemiş olduğum kısa vadeli düşünme kısa vadede ben ne Ve insan ömrüyle sınırlı da olabiliyor. Diyor ki benim işte ömrüm bu kadar. Ben kısa vadede ne kendimle ilgili maksimize edebilirsem ya da şirketle ilgili neyi maksimize edebilirsem bu kardır diye bakıyor. Ölçüm aracı da bunun para. Aslında Doğan Cüceloğlu kitabında çok güzel e, anlatmış. Gerçek özgürlükte. Temelde bir tanımlama var. Onun üzerinde bir değerleme var. Ve ondan sonra da davranış ve sonuç var. Şimdi bu ilişkiye baktığınız zaman tanımlamada zaten bu kapitalist sistemin tanımı, tanımında bir problem var. Çünkü siz bir kendinize faydayı maksimize ettiğiniz noktada maliyeti çevreye, işte sosyal topluma bunları yüklemiş oluyor. Ve bunlar deniyor. evet, dışsallık ekonomi unsurları olarak görülüyor ve finansal tablolara da yansımıyor. Bu çok ilginç bir durum. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir işletmeyi düşünün. El değiştirdiğini düşünün, satıldığını düşünün. Ortaklar, hissedarlar bu satış işlemiyle ilgili parayı, geliri alıyorlar, ceplerine indiriyorlar. Fakat o ortakların bu şirketi bu hale Getirmesine destek olan çalışanlar yarın öbür gün satın alınan firma tarafından işten çıkartılıyorlar. Şu böyle bir adalet sistemi bana ters geliyor. Bunun olmaması lazım. İşte etikte de bunu anlatmaya çalıştım yazımda. Bir faydacı etik var. Yani faydayı bütün sistem üzerinden düşünen etik. Bir de care ethics dediğimiz özen etiği. Ben bu ikisinin sürdürülebilirlikte birleştiğini düşünüyorum. Yani kendi çıkarını maksimize etmek değil, bütün sistemin çıkarını düşünmek, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde olmak, fakat aynı zamanda iletişime, duygulara da dikkat etmek. Yani aynı bizim e, süperego ile idin birleşimi gibi. Bir tarafta mantık var. Mantık diyor ki işte genel bir kabuk görmüş ahlaki düzen var ki mesela işte e, sağlık sektöründe, adalet sisteminde kullanılan sistem bu. Bir taraftan da care ethics, ebri de diyor ki id, yani duyguların da çok büyük önemi var. İşte bunların bir birleşimi. Peki bu e, objektif olarak bakıldığı zaman çok önemli bir mesele bu tabi ikilem. E, mevcut e, kapitalizm içinde e, gerçekleşebilir mi? Yani şirketlerin yapısalıyla. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çok... E, eminim biliyorsundur Henry Ford'un bu ilk döner kayış sistemine geçip büyük bir şey devrim yaptığı hı hı. sırada T model dedikleri T modeli Ford arabasını sürümden kazanmak için de işçilere daha ucuza verelim önerisi var. Kendi çalışan işçilerine Ford fabrikasının fakat şirket genel kurulunda bu reddedildiği gibi bu öneri uygulamış da üstelik dava ediyorlar bizzat for, şirket hissedarlar kurulunda ve ford'a sen bunu yapamazsın çünkü şirketin ana sözleşmesine, ana amacına aykırı bu yaptın, ana amaç çünkü kar maksimizasyonudur diyorlar. Halbuki çevreyi korumak ya da yani bunu çevre konularına filan da taşıyabiliriz tabi yoktur böyle bir örnek deyip davayı da kazanmışlar üstelik işin ilginç tarafı yani bu hala da devam etmekte olan bir şey herhalde ana amacın böyle ya bakım özen göstermek değil care maksimizasyonu olduğu bir sistem gibi görünüyor bunu nasıl çözeceğiz Bala, bana göre bunun çok basit bir çözümü var eğer tek ölçüm birimi burada para olur ise bunu bizim çözmemiz mümkün değil. İkinci, bu kadar basit. Evet. Yani bütün olay bu. O yüzden açıkçası denetim sektöründe yer alan bir kişi olarak entegre raporlamayı çok önemsiyorum. Ne demek entegre raporlama? Entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlarında bahsi geçen çevresel, sosyal ve kurumsal faktörlerin finansal tablolarla birleştirilmesi ve bunların birbirine etkisinin ne olduğunun açıklanarak bir şekilde ölçeklendiriliyor olması. Yani biz bir finansal tabloya baktığımızda bir yine biraz önce satın alma şirket satın almasından bahsetmiştim. Bunu şu şekilde çok basite indirirsek eğer o şirket satın almasında sadece finansal işte EBITDA olabilir, discounted cash flow denilen işte bir takım metotlar var. Bunlar değil sadece. Aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili olan çevresel, sosyal ve kurumsal etkilerinde firmanın değerinin bir parçası olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Entegre raporlama aslında bize bunun yolunu açıyor. İkisinin birlikte değerlendirilmesi. Bu da mesela Harvard Business Review'una ilginç bir şeyi olmuş, çalışması olmuş. Eskiden bayağı yıllardır dünyanın en iyi yollarını seçiyorlar. Ve bunu genelde, Yine ölçüm aracını para olarak kullanıyorlar. Halbuki bu son yapmış oldukları çalışmada %20 çevresel, sosyal ve kurumsal etkileri dikkate almışlar. Ve bu doğrultuda Nova Nordisk'in CEO'su birinci olmuş. Halbuki sadece kar maksimizasyonuna bakılsaydı Amazon'un başında bulunan Jeff Bezos birinci olacaktı. O da Ocak ayının başında büyük bir değer kaybetti söyleniyordu. Evet. Şimdi Ece o yüzden e, ve diyor ki buradaki e, Lars Rabian Sorensen şeyin başındaki Nolo Nordisk'in. E, The business of business is business but with a long term perspective. Yani hmm. işin işi iştir ama uzun vadeli düşünmek kayıt ve şartıyla. Bu çok önemli. Bu evet. uzun vade olayı buradaki kilit noktalardan bir tanesi. Şimdi e, burada e, çok önemli tabii bu konuştuğumuz konu senin de söylediğinzel fakat e, bunun e, ciddi bir tartışmayı da e, beraberinde getirmesi gerekiyor. Şimdi e, Exxon Mobil olayını mesela ele alırsak ortaya çıktı ki e, 1970'lerin sonundan itibaren e, bu karbondioksit salımlarının yani fosil yakıt, petrol, doğalgaz kömür yakılması, özellikle de onlar petrolde çalışıyorlar. Yakılması halinde küresel iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya yol açacağı ve gelecek kuşakları uzun vadede de mahvedebileceğini kendi bizzat araştırmacılarına, iklim araştırmacıları tutmuşlar ve bir milyon dolar gibi de o zaman için bayağı ciddi paralar ayırarak yapmışlar araştırmalarını. Yani uzun vadeli bakmışlar ve ondan sonra da bunu gizlemeye, senin de yazında da belirttiğin gibi inkar etmeye Aynen. ayırmışlar. Bu aslında birkaç bakımdan çok ciddi bir problem yaratıyor. Bir tanesi bir Tarihin gördüğü belki de en büyük suçlardan biri. Çünkü milyonlarca insan öldü ve ölmekte. Yalnız insandır değil. değil canlılar, Kesinlikle. deniz canlıları, kara canlıların ölümüne yol açıyor ve bilerek yapıyorlar. Üstelik daha sonra da baktık biz de burada. Ve yalnız Exxon Mobil olamaz diye düşündü kapitalizmin genel yapısına bakınca bu özellikle şirket kapitalizmi diye adlandırılan sistemin ve sadece Exxon değilmiş şüphesiz inkarı, inkar ettiklerini de inkar ettiler ve diğer şirketler pek çok şirketinde ortaya çıktı bildiğimiz bütün Fosil yakıt şirketleri işin içinde zaten biliyorlarmış işte e, Exxon'dan sonra e, o, o zamanki birleşik değillerdi. Mobil, Chevron, Amoco, Philips, Texaco, Shell, Sanoco ve Sohyo gibi pek çok şirketin de bu işte e, şey olduğu ortaya çıkıyor sorumlu. Bu bence ciddi bir cin Kesinlikle. cinayet gibi, bir kitle katliamı gibi soruşturulması gerekiyor. Ama uzun vadeli düşünmekse, düşün ker maksimizasyonu açısından haklıydılar zaten. Doğru. Şimdi bu olaya bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi belli bir, dedim ya, bir tanımlamamız var başta. Her şeyi onun üzerine baze ediyoruz. Bir rakiplerimiz var. Ve biz diyoruz ki rakiplerimizden biz öne geçmeliyiz. Daha karlı olmalıyız. Daha fazla büyümeliyiz. Şimdi bu koymuş olduğumuz tanımlamaların ben sürdürülebilir ekonomide doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunlar belki belli bir dönem için geçerliydi. Buna da inanmıyorum ama. Evet. Ama bu, bu şekilde devam etmesi zaten mümkün değil. Peki biz olaya bu şekilde baktığımızda bu firmaların kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve bunu değiştirmenin de çok kolay olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bakın bu çok önemli. Büyük firmaların evet. bu kadar yıldır bu prensiplere bağlı kalarak ve kapitalist düzende bu kadar büyük roller alarak bunu değiştirmelerinin çok kolay olduğuna inanmıyorum. Burada benim farklı bir çözüm önerim var. Şimdi girişimcilik çok önemli bir kavram. Girişimci nedir? Girişimci aslında fırsatlar ve tehditler arasındaki farkı gören ama her ikisini de fırsata dönüştürmeyi bilen kişidir. Şimdi dünyada bir sürü problem var. Ben bu girişimciler bir takım sorunları çözüyorlar. Sosyal girişimciler de kesinlikle aynı şekilde. Ben baştan girişimlerin, girişimcilerin sürdürülebilirlik prensipleriyle hareket ettikleri noktada çok daha kolay bizim isteklerimizin bu sürdürülebilir ekonominin isteklerinin karşılanacağına inanıyorum. Bu zaman alacak büyük şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini kendi sistemlerine entegre etmelerinden girişimci firmaların baştan bu mantıkla yola çıkarak yarın öbür gün belli bir noktaya geldiklerinde bu prensiplerle hareket ediyor olmalarının bence ekonomide ciddi bir etki yaratacağına inanıyorum. Paylaşım ekonomisi de tabi bunun çok önemli evet, bir parçası. Çok önemli. Peki öte yandan bir büyük skandal daha patlak verdi geçen sene işte şeylerin endüstrinin can damarlarından bir diğeri olan otomotiv endüstrisinin lider şirketlerinden Volkswagen'ın de e, bayağı senin de yazında etraflıca e, ele aldığın gibi bir hileli yazılım kullanıyor. Doğru. Etik dışı ve pek çok insanın da e, ve canlının da ölümüne de yol açmış olabileceği hesaplanıyor. Çünkü standartların çok üstünde azot oksit gazı e, dizel e, makinelerin yani motorların kullanımı dolayısıyla çıkıyor. Ee, sonradan tabi baktık ona da tahmin edileceği gibi ve e, Volkswagen özür dilemiş mesela daha yeni bir haberdi Amerika'daki dinleyici şeylerinden müşterilerinden ama geri çekmeyecek. Çekmesini de talep etmemişler. Onu da yorumlamak lazım ama tam tıpkı tahmin edildiği gibi de işte BMW'de, Mercedes'te fiyat. Chrysler'da, Alfa Romeo'da, Ford'da, GM, Opel'de çeşitli modellerinde çıktı. Guardian'da etraflı bir yazı çıkmıştı 2015 Kasım'ında. Böyle gidiyor Honda, Hyundai, Jaguar, Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota <gülüyor> ve tabii Volkswagen. Şimdi burada da ciddi bir şey var kanuna karşı hile e, düpedüz yapılan bir şey var. Bu etik uygulanamıyor. Bunu nasıl e, halledeceğiz? Yani? İşte bu bir e, yaklaşım. Şimdi siz düşünün bu firmalar bu yazılımları yazabilmek için dünyanın parasını harcıyorlar. Bunları gizlemek için de dünyanın parasını harcıyorlar. Bunları gizledikleri noktada belki içsel olarak da çok büyük sorunlar yaşıyorlar ama bunları göz ardı etmeyi tercih ediyorlar. Bu firmaların hepsinin birleşerek daha Teknolojisi yüksek, daha az çevreye zararlı veya çevre hiç zararlı olmayan bir model geliştirmeye çalıştıklarını düşünebiliyor musunuz? İşte aslında paylaşım ekonomisinin getirdiği şey bu. Sende bir bilgi var, bir know-how var. Bunu paylaş. Öbürleriyle paylaş. Birlikte bir takım şeyler yapın. Ve hedef, amaç, sürdürülebilirliğe yönelik bir amaç olsun. Bunu yaparken ben bir şekilde para kazanacaklarına da inanıyorum. Ama amaçlar burada saptırılınca, baştan saptırılınca varmış olduğumuz sonuç bu. Birçok konuda da ben böyle şeyler olduğuna inanıyorum. Çorap söküyor gibi gidiyor bu. Evet yani ilk Volkswagen çıktığında ya da ilk Exxon skandalleri patlak verdiğinde biz de burada arkadaşlarla bizzat kendimde e, düşündük ki bu e, e, şartlar altında standartlarda mümkün değil tek bu şirketlerde kalmış. Kesinlikle. Çünkü rekabet e, zaten onları buna zorluyor. O, o yapı, rekabet avantajı yaratmaya çalışıyorlar e, kendilerine göre. Onun için yani bu e, hiç konuşulmayan üzerinde mesela yeni okuduğum e, kitaplarda da çok net olarak ortaya çıkıyor ki tarım hayvancılık en, endüstrisinin sektöründe yani tavukların çabuk büyümesi için işte büyüme hormonları ve antibiyotikler falan verilerek bir gün bile kısaltabilirse, uzatabilirse şeyini, bu büyüme sürecini bir gün bile tavuğun muazzam zararına olmasına rağmen onu karlı buluyor ve ucuza satacağı için. bu Bu da son derece etik dışı bir durum. Ee, nasıl halledeceğiz kapitalizmi şey içinde bunu? Evet, ben ben de bir soru sormak istiyorum. Bu araba e, ve otomobil metaforu üzerinden gidecek olursak, e, biz sabahları başlarken saatli marif takviminden hemen sonra bir de anmaları yapıyoruz günü tarihin anmaları yani tarihte bugün neler olmuş diye. Ya bu hafta diye de geçtiğimiz hafta tam olarak hatırlamıyorum. Ee, 1800'lü yılların sonunda, şimdi önümdeki Wikipedia yerde baktığım zaman 1867 yılında Avusturyalı bir mucitin, Frans e, Kravgolun, Kravvulkun nasıl telaffuz ediliyorsa kendisinden de özür diliyorum burada ee, elektrikli bir arabayı keşfettiğini ve bunu piyasaya sürmek istediğini görüyoruz. Yani 1867'den itibaren böyle bir hikaye var. Ama yani. En son şu anda baktığımız zaman Tesla marka araçlarla beraber biraz popülerliğe kavuşmuş ama gene Avrupa'nın batısında Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasa bile Avrupa'nın batı ülkelerinde elektrikli araç gibi şeylerin kullanıldığını görüyoruz. Bu zamana kadar bu kullanılmamış. Ya da böyle bir fikrin peşinden gidilmemiş, daha e, sürdürülebilir bir ulaşım için böyle bir, e, şey, böyle bir şeye yatırım yapılmamış. Peki neden şimdi böyle bir şirketler daha fazla, daha komplike bir hale gelen otomobil sektörü bir araya gelip böyle bir alana yatırım yapsın diye de ben kendi kendime soruyorum şimdi. Allah ben de onlara sormak istiyorum aynı soruyu. Yani evet. açık inovasyon denilen bir kavram var. Niye bunu açık inovasyona çevirmiyorlar? Ben yazımda da şunu söyledim evet. Volkswagen dünyanın parası bir ceza alacak. Evet. Ya da belki Volkswagen'in yok olmasına sebep olacak bir şey bu. Arthur Andersen'de olduğu gibi. Peki bunun piyasaya ne gibi etkileri var? Bunu da iyi düşünmek lazım. Veya bu ödenecek cezalar aslında daha sürdürülebilir bir gelecek için yatırım olarak kullanılamaz mı? Yani bunlar önemli konular. Dediğim gibi baştaki, en baştaki tanımda problem olduğunu düşünüyorum. Ama... Günümüz teknolojisiyle her şeyin daha paylaşıma açık olduğu, bir takım konularda insanların daha çabuk haberdar olduğu, girişimcilerin hakikaten geçmişe yönelik geçmişe baktığımızda şu anda çok daha fazla projesinin herkes tarafından desteklenebilir hale geldiği bir ekonomide ben düzelmenin bu yöne doğru yavaş yavaş olacağına inanıyorum. En azından evet. inanmak istiyorum. Evet, bütün meselede vaktimiz var mı yok mu meselesine kalıyor. Yazının sonunda tabii yani sadece büyüme, yani kalkınma gibi farklı kavramlar yerine sadece büyüme olarak hedefi belirleyen kurumların sadece kendileri için değil, Toplum, çevre ve gelecek içinde büyük bir tehlike yarattıklarını göre, göremiyor musunuz ya da görebiliyor musunuz diye soruyorsun. Evet. ve Yani hele sürekli büyüme sevdasıyla varlık tarafını artırırken ölçüm birimini sadece para olarak kullanarak bilançonun şimdilik görünmez tarafında yer alan sosyal ve çevresel etkiyi yok saydığımızda nasıl bir felaket sarmalının içine hapsolduğumuzun farkında mısınız diye sorup Şöyle de bitirmişsin Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın bir şeyi paranızla değil hayatınızın o parayı kazanmak için harcadığınız kısmıyla alırsınız diye. Yani umut burada tabii tek umut burada zaten. Yani bu mevcut sistem çok aksayarak yürüyor yani hepimizin pahasına bize mal alıyor şeyi yani. Doğru. Ama umudumuzu kaybetmememiz lazım. Platon'un bir sözü var. Umut yola sokar yoldan çıkan insan aklını diyor. Ee, biraz yoldan çıkmış bir halimiz var ama umutla inşallah bunu yola sokabileceğimize evet. inanıyorum. Çok ufak bir şey de ben eklemek istiyorum. Gelecek jenerasyonlar diyoruz. Bizden sonrakiler diyoruz ama şu andaki sorunun şu andaki zamanla, şimdiki zamanla ve bizimle alakalı olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok doğru. Yani, çok, çok doğru. E, hedefi bizden sonraki jenerasyonlar olarak gördüğümüz zaman bir zaman dilimini de açmak ve Erteleme gibi durumlar da söz konusu oluyor fakat yaşanmakta olan felaketin, iklim felaketinden de bahsedebiliriz, çevre felaketinden de, küresel sorunlardan da, ekonomiden de şu an şimdi ve burada olduğunu görmek lazım. Buna göre de galiba hep beraber harekete geçmek lazım. Evet, Sorumluluğu hep, hep birlikte almalıyız. Evet, çok Aynen. önemli ortak nokta ve ben de son olarak şeye ekleyeyim yani bu Ray Anderson'dan da bahsediyorsun yazında çok hem önemli bir kitapta Joel Bakan'ın kitabında hem de ondan The, The Company neydi Corporation adlı filmde de gördüğümüz dünyanın en büyük modüler halı Hayır. firması. Hı -hı ama bütünüyle sıfırlıyor. eee mümkün. Evet, mümkün olduğunu gösterebiliyor. Dünyanın en büyük halı firmasını sıfır atıkla halledebiliyor, sürdürülebilir. Benim New York'ta katıldığım ABC yani iklim zirvesi, iklim daha doğrusu iklim ayaklanması diyeyim, şeyinde toplantısında da ABC Home firması Amerika'nın önde gelen firmalarından biri bütün binalarını açtı bu tartışmaların yapılabilmesi için. Onlar da böyle bir sosyal sorumluluk gidiyorlardı. Ve son olarak belki de World Wind Wheelchair diye bir örnekten de bahsetmek lazım. Yani Kendisi de erken yaşta sakat kalmış Ralph Hodgkiss diye birisinin, şimdi Oberlin College'de de hocalık yapan birisi, yani 40 seneden beri 200 dolarlık her yerde gidebilen tekerlekli şeyi bizzat imal etmenin ve gelişme yolundaki ülkelerde bunu nasıl yaygınlaştırmanın öncülüğünü yapıyor. Böyle şirketler de var yani. Kesinlikle. kesinlikle. Ben e, belki de son olarak şunu söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz Afrika'da Ubuntu diye bir e, kavram var. Ubuntu evet. Evet. E, onun da çok basit bir örneği var bir sepet elmayı bir ağacın altına koyuyorlar. Ve çocuklara diyorlar ki oraya ilk önce giden bütün elmaları alıp götürebilir. Çocuklar bakıyorlar, el ele tutuşuyorlar. Hep beraber yürüyerek oraya gidiyorlar. Oturup elmaları yiyorlar. Bunun işte kavramları çok fazla karıştırmadan olaylara net bakıp bu paylaşımın nasıl yapılabileceğini ve şu anda hakikaten dediğin gibi bir takım önlemlerin alınarak geleceğe daha Güzel bir dünya bırakabilmek için hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. İzellevi Coşkun çok teşekkür ederiz. Mazhar Denge şirketinden ee, sürdürülebilirlik iş, sürdürülebilirlik üzerine önemli iş etik ve sürdürülebilirlik üzerine bir tartışmanın ilk halkasında yapmamıza fırsat verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi ki varsınız. İyi ki Açık Radyo var. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde de kapatıyoruz. Çalacak vaktimiz var mı? Evet. Ne çalıyoruz? The Next Star, öyle mi? Bir sonraki gün. Yine, şeyle devam ediyoruz David Bowie ile galiba bir sürede gidecek bu şeyi. The next day. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkaste